Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahil Wahid ala Nabi'na Muhtar. Ve ala Alihi ve ashabihi al-Athar. Ve ala Jamil al vel ve al Kıymetli kardeşlerim, dün itibariyle dönemin besmelesini çektik tanıtım toplantısıyla. Ahlak yılının tanıtımıyla birlikte çalışmalarda da başladı. Elhamdülillah bugün de Suffa meclislerinin besmelesini çekmek için huzurlarınızdayız. Rabbim nasip ederse bugün burada başlayan bu yürüyüş inşallah sizlerin gayretleriyle, katkılarıyla, mücadelesiyle, farklı insanları da bu güzel hayrın içerisine dahil etmesiyle başka bir noktaya doğru gelecek. Rabbime niyazda bulunuyorum ki şu zor zamanlarda bizleri bereketli bir hizmetin içerisine inşallah dahil etsin. Zor zamanları hizmetimizle aşmak, gayretimizle aşmak hepimize kolaylaşmış olsun. Tabii Suffa Meclisleri projesini bilen var şu anda. İçinizde talebe, talebe olanlar, talibe olanlar var, muallimeler var, muallimler var. Yeni aramıza katılan kardeşlerimiz de var epey. Hal böyle olunca ister istemez bu nedir, bu nasıl bir çalışmadır diye bazı bilgileri paylaşmakta fayda var. Belki bazı kardeşlerim için aktaracağım bilgiler biraz tekrar olacak ama tekrarda bir mahsur yok. Biz de bildiğimiz bazı şeyleri yeniden duyarak zihinlerimizi tazelemiş olacağız. Siyer Vakfı 2010 yılında kurulan bir vakıf. Kardeşlerimizle beraber ve vesselam Efendimizin hayatı anlamına gelen o ilmin gölgesinde birçok çalışmayı Rabbimizin izni ve inayetiyle yapmaya muvaffak olduk. Halen de yürüyen birçok projelerimiz var hamdolsun. 2010 yılından bugüne kadar yani 10 yıllık bu süre zarfında birçok çalışma proje işte farklı dersler hizmetler yürüdü. Bunların içerisinden birisi aslında bu Sufa Meclisleri projesi Ama bu biraz daha eğitim çalışmasıyla alakadar olan bir hizmet Siyer Vakfı'nın genel anlamda eğitim çalışmalarının da birkaç farklı alanı var ama Özellikle biz eğitim çalışmalarımızı 3 ana başlıkta toparlamaya ve yapmaya çalışıyoruz Bir özel eğitimimiz var bir özgün eğitimimiz var, bir de yaygın eğitimimiz var. Yaygın eğitim dediğimiz şey halk irşadıyla alakalı. Genelde cumartesi derslerimiz mesela bu eğitimin altına girer. Yurt içinde, yurt dışında yaptığımız çalışmalar, projeler, özellikle mesela bu sene ahlak yılı, ahlak yılıyla alakalı umuma, bütün insanlığa hitap eden çalışmalarımızı biraz daha bu yaygın eğitimin altında değerlendirmek durumundayız. Özgün eğitim dediğimiz çalışmamızın da birçok farklı alanı var. Mesela burada yaş gruplarına kadın erkek ayrı ayrı olmak üzere o, üzere onlara başka şekillerde farklı hizmetler var. Onları biraz daha biz özgün eğitim olarak değerlendiriyoruz. Mesela burada gençlerimize yönelik bir çalışma grubumuz var. Hasbihal başlığında genç kızlarımıza yönelik bir çalışma grubumuz var. Tamirane başlığında hanımlarımıza ait özel çalışmalarımız var. Siyer Hanım başlığı altında bir de kayıtlı öğrenciyle Devam ettirdiğimiz üst başlığı Samet Medresesi olan... Alt başlığı da o seneki ilim dalı ne ise onunla şekillenen bir medrese çalışmamız var. Dün bununla ilgili kardeşlerimiz biraz bilgiler verdiler. Bu sene de ahlak medresesi. Tabi biraz değişti her şey değiştiği gibi. Genelde biz medreseyi kayıtlı ve yüz yüze eğitimle devam ettiriyorduk. Şimdi bu yüz yüze eğitim olmayacağı için kayıtlı ve biraz da özel bir biçime Taşınmış oldu Dün biraz bazı kardeşlerimiz ya biz Kayıt yapmazsak da derslerden istifade etsek Falan demişler ama Neticede böyle bir kuralı var Bizler de bu kurallara tabii ki uymuş olacağız Bunlar da biraz daha Özgün eğitim çalışmaları Başlığı altında Özel eğitime gelince Bu özel eğitimin 3 tane yine başlığı var Birincisi Çağın musapları ve esmaları İlahiyat programımız var Beş yıllık devam eden eğer açık öğretim açık öğretimse 3 üç yıl devam eden bir çalışma. O biraz daha böyle medrese ilahiyatla beraber devam eden bir çalışma. Elhamdülillah o çalışmanda sekizinci yılına varmış olduk bu yıl itibariyle. Yine çağın esmaları ve musapları ilahiyat dışı öğrencilerimize yönelik bir çalışmamız var. O ikisi biraz daha buradaki talebelerle alakalı bir çalışma. Bu özel eğitimin üçüncü ayağında da işte suffa meclisleri var. Bu biraz daha sohbet halkalarına yönelik bir çalışma. Ve gerçekten ben kendi adıma söyleyeyim ki kardeşlerim de Siyer Vakfı'ndaki olan hizmet eden kardeşlerim de büyük ihtimalle benimle bu noktada aynı düşünüyorlar. Bir sürü hizmet var burada ama bu iki çalışmanın benim için çok farklı bir yeri var. Özellikle öğrenci çalışmalarının Ve Suffa meclislerinin Bunun sebebi ise Direkt insana Temas etmesidir Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Bir eğitim modeli öğreniyoruz İşte Darul Erkam'da öğreniyoruz Suffa'da adı da Oradan geliyor zaten Suffa'da öğreniyoruz Ondan sonra Sahabenin tabiine öğrettiği Bir sistem var onda öğreniyoruz Genel anlamda Onlardan öğrendiğimiz eğitimin içeriğinde birebir insanla temas var. Ve biz bunları ne yazık ki gün geçtikçe de zayıflayacak bir biçimde hayatımızdan çıkarıyoruz. Şimdi biz hizmet dediğimiz zaman işte oturup kürsüde bazı dersleri anlattığımız zaman olduğunu zannediyoruz. Evet oluyor mu bir şeyler oluyor ama sadece hizmet bu değil eğer birebir insana Temas etmiyorsa insana dokunmuyorsa bir yerden alıp bir yere kadar insanı götürmüyorsa orada bir eksiklik vardır. Biz biraz özel eğitimimizde buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Ha ne kadar başarılıyız o işin tabii ki ayrı bir kısmı ama neticede böyle bir ehemmiyeti var bu çalışmanın. Ben de bu ehemmiyetinden dolayı çok önemsiyorum. Rabbime dua ediyorum, sizden de dua ve gayret bekliyorum. İnşallah arzu ettiğimiz seviyelere varsın. Arzu ettiğimiz seviye deyince sakın aklınıza sayı gelmesin. Binlerce, yüz binlerce meselesi değil bu. Bu aslında bir Maya topluluk oluşturma meselesidir. İslam toplumunu oluşturacak, toplumdaki kaliteyi arttıracak, toplumun değişimini ve dönüşümünü sağlayacak bir avuç nitelikli insan budur zaten. Yani hiçbir zaman düşünmeyin ki hep böyle nitelikli insanlar fazla olacak. Asr-ı Saadet'te bile o manada bazı şeyler vardı ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar develer gibidir. 100 içerisinde bir tane bulamazsınız binmeye Derken aslında o noktadaki niteliği asr-ı saadet için bile yüzde bir olarak ortaya koymuştu. Asr-ı saadette yüzde bir asr-ı felakette kaç olur bilmem ama... Bunu bir kere bilelim ki hayal kırıklıklarına uğramayalım derdimiz sayıyı arttırmak değil derdimiz kaliteyi arttırmak olsun niteliği arttırmak olsun hiçbir zaman niteliği niceliğe kurban etmemek olsun her zaman için kaliteden ödün vermeden asıl olması gereken kıvamı tutturma adına bir gayret olsun Allah bu gayretten bizleri geri koymasın. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu maksatla çıktı sufa meclisleri ortaya 2013 yılında elhamdülillah bu sene 9. yılı zaten ilk 5 yıl tasarlandı ikinci 5 yıl hemen arkasından geldi 10 yıllık bir program bu 10 yıldan sonra bir daha döneceğiz yeniden 10 yıl olarak devam edecek. Özel müfredatlar hazırlanıyor her ders için biraz sonra ben de tanıtacağım yine bu müfredatla alakalı bazı bilgileri de sizlerle paylaşacağım. Ders halkaları olarak oluşuyor muallimler arasında biraz daha farklı bir biçimde iletişimin sağlanmasına dikkat dikkat ediliyor eskiden biraz daha benim imkanım vardı sık sık muallimlerle toplantılar yapıyorduk ama şimdi artık dönem başında yapıyoruz belki bu sene artık sizlerden gelecek duruma göre sinyallere göre farklı bir noktaya gelebilir ama netice itibariyle ders halkalarımızın farklı bir biçimde o özlediğimiz kaliteye varması noktasında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ilk beş yılda Hadisten başladık hadis, siyer, ilmihal, Kur'an, akaid bunların her birisinin kendine özgü birer müfredatı var. İkinci beş yıl altıncı yıldan itibaren sünnet, sahabe, peygamberler tarihi bu sene ahlak gelecek seneye varırsak inşallah. Yani son onuncu yılda tarih bilinci orada da yine tarihle alakalı bir ders müfredatımız olacak. Şimdi bizim elimizden geldiğince belirlenen müfredatlar çerçevesinde bu işleri yapmaya çalışıyoruz Cenab-ı Hak bereket ihsan eylesin Daha farklı bir biçimde bize rahmetiyle mağfiretiyle tenezzülde bulunsun da İnşallah şu zor zamanlarda dünyaya dünyadan cennete giden yol bu sufa meclislerinin serlevhası Çünkü ilim meclisleri Dünyadaki cennet bahçelerinden bir bahçedir o bahçelerden daha farklı bir biçimde nasiplenmek nasip, hepimize nasip olsun Neden bu meclislere ihtiyaç duyuyoruz diye bir başlık açmak istiyorum Niye bunu niçin yapıyoruz neden bu meclisler ders halkaları sohbet halkaları bizim dünyamızda olması gereken bir şey Evet biz sohbet medeniyetinin çocuklarıyız Sahabe dediğimiz o kutlu nesil sohbetle yetişti. Çünkü biz söze değer veririz. Sözle ayağa kalkarız. Sözle adam oluruz sözle adamlığımızı devam ettiririz. Sözle de hayatımızı nihayete erdiririz. En son söz kelimeyi tevhid inşallah hepimize nasip olur. Onunla da işi bitiririz. Sözle başlar, sözle bitiririz. Sözün üretildiği meclisler, sohbet meclisleri bunlara da inanılmaz derecede ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü ayakta kalmanın ve hayatta kalmanın yolunun buradan geçtiğine inanıyoruz. Ama yine de bu bilgiyi evet bildiğimiz bir şey Yine de ben burada bu başlığı açmak istiyorum. Neden bu sohbet meclislerine biz ihtiyaç duyuyoruz? Birincisi çok çabuk yoruluyoruz. Bizi yeniden canlandıracak telkinlere ihtiyacımız var. Yoruluyoruz. Bu çağın insanı olarak bir garipiz yani. Bu kadar imkana rağmen bu kadar nimete rağmen varlıkla imtihanın ne yazık ki tam anlamıyla imtihanını veremiyoruz. Bir sürü etrafımızda nimet olmasına rağmen yorgunluk, tembellik birçoğumuzun azı olmuş vaziyette. İşte bu yorgunluklardan kurtulabilmemiz için sohbet meclisleri bize Güzel müsbet manada telkinlerde bulunuyor eğer o telkinler iyi olursa biz de belli bir noktaya doğru kaymış oluyoruz Onun için biz sohbet meclislerimizde bu yorgunluklarımızı atabilecek telkinleri birbirimize vermiş oluyoruz İkincisi çok çabuk bıkıyoruz bizi yeniden ayağa kaldıracak heyecanlara ihtiyacımız var başladık bir heyecanla dedi ki tamam o yapacağız işte şöyle edeceğiz böyle edeceğiz bir bakıyorsunuz olmuyor Ramazan'da bile yapamıyoruz bu çağın insanları olarak. Ramazan işte 11 ayın sultanı. Allah Resulü 3 tane ona ayırdı. Dedi ki her onda arttırın, arttırın, arttırın seviyeyi. Biz bir başlıyoruz. Bir bakıyorsun ikinci ona gelince biraz daha düşmüşüz. 2 3. ona, son ona gelince daha aşağılara düşmüşüz. Ama sahabe hep arttırarak gitti. Sahabeyi arttıran şeydi aslında sohbet. Bakın Hazreti Ömer bir dönem Sahabenin büyüklerinin Medine'nin dışına çıkmalarını yasakladı bunun çok büyük sebepleri var. Sebeplerinden bir tanesi de şu birbirlerine iyi telkinlerde bulunsunlar. E şimdi biz 21. asırda yaşıyoruz. Bu kadar iyi iş güç işte bizi meşgul eden bir sürü şey farklı farklı olumsuz telkinler menfi telkinatlar bu kadar şeyin altında eğer bize hakkı ve sabrı tavsiye edecek insanlar yoksa etrafımızda nasıl ayakta durabileceğiz? Nasıl heyecanlarımızı daimi bir hale getireceğiz? Onun için neden ihtiyaç duyuyoruz sorusuna vereceğimiz ikinci cevap bu. Üçüncüsü çok çabuk heyecanlarımızı yitiriyoruz. Bizi yeniden heyecanlara sevk edecek vesilelere ihtiyacımız var. Heyecanlarımız bitiyor. bir bakıyorsun, güzel başlanan şey güzel bitmiyor. Birkaç sene önce iyiydik ama şimdi başka yerlere geldik. Öğrenciyken iyiydik, şimdi evlendik, ev hayatı, aile dedik, başka bir noktaya geldi. Birkaç sene önce biraz daha dardı iş yerimiz, imkanlarımız biraz daha kısıtlıydı. Daha iyi bir noktadaydık, haftada 2-3 günümüzü ayırırdık ilim meclislerine, sohbetlere, koşuşturmalara, şunlara bunlara. Şu anda bir tanesini bile Ayıramıyoruz haftanın bir günü bile gelirken 40 tane bahaneyle Geliyoruz ya da gelemiyoruz İşte bunların hepsi Heyecanlarımızın azalmasıyla alakalı E biz sohbet meclislerinde ne konuşacağız Allah aşkına bu sene işte Ahlak konusu ahlakı da biraz sonra Anlatacağım ahlakı da yine kimden Öğreneceğiz sahabeden öğreneceğiz Sahabeyi konuştuğunuz bir yerde Heyecanınız yenilenmez mi Allah aşkına sahabeyi Andığınız bir mecliste İmanınız tazelenir yeniden gayrete gelirsiniz yeniden kendinizi sorgularsınız yani heyecanı arttıracak en önemli meselelerden bir tanesidir sohbet meclisi insan kaybettiği zaman bile biraz zorlayarak devam ettirsin Allah'ın izniyle çözer farklı bir noktaya doğru da bu işi kaydırır. Dördüncüsü çok çabuk hakikatleri unutuyoruz Zaten insanın en önemli özelliklerinden bir tanesi biliyorsunuz unutmak Bize yeniden bu hakikatleri hatırlatacak güzelliklere ihtiyacımız var İşte bizim sohbet meclislerimiz o unuttuğumuz hakikatleri yeniden hatırlayacağımız ve hatırlatacağımız vesileler Beşincisi de şu çok çabuk ve çok yönlü kuşatılıyoruz. Bu kuşatmanın altından kalkacak kuvvetlere ihtiyacımız var. Kuşatılıyoruz inanılmaz derecede. Şimdi o kuşatmalara ait bazı şeyleri söyleyeceğim. O kuşatmaların altından kalkacak kuvvete ihtiyacımız var. O kuvveti bize kazandıracak, bize verecek şey inanın ki sohbet meclislerimizdir. Bir resim göstereceğim şimdi sizlere. Benim güzel kardeşlerim bu resmimi... Zeynep kızımıza çizdirdim baya da güzel çizmiş Kıymadım yormaya kıysaydım eğer bir tane daha resim çizdirecektim Burada bir aile var Bir daha bir resim çiz çizdirmek isteseydim Bir de böyle 5-6 kişilik arkadaş grubu çizdirecektim Resme dikkatlice baktığınızda bir şey görmüş olacaksınız Yağmur yağıyor Şiddetli bir rüzgar var. Hatta fırtına bakın ağaçları bile neredeyse kökünden savuracak. Bu kuşatmada bu fırtınalardan kurtulmak için aile birbirine kenetlenmiş. Fırtınalardan kurtulmanın yolu kenetlenmektir aslında. Gelen kuşatmalardan kurtulmanın yolu da budur. Birbirimize sarılırsak eğer. Ayakta kalabiliyoruz. Şimdi sosyal mesafe meselesinden dolayı salgından dolayı sarılamıyoruz. Ama sarılmanın tabii ki sadece maddi meselesi yok. Manevi anlamda da sarılma meselesi var. Onu kastediyorum. Anlıyorsunuzdur ne olduğunu. İnanılmaz bir kuşatma altındayız. İnanılmaz. 21. asır kuşatma asrı ve bu kuşatmalar sak. Sağdan soldan önden arkadan üstten alttan her taraftan bizi bir şekilde bu işten alıkoymak için koparmak için Ellerinden gelen fırsatları kullanarak yapmaya çalışıyorlar Nelerden kuşatılıyoruz nefislerimiz tarafından kuşatılıyoruz Nefislerimiz zaten nefis insana kötülüğü emreder birçok şeyi bize söylüyor aidiyetlerimiz tarafından kuşatılıyoruz neyse bu aidiyetimiz belki bir coğrafya belki bir toprak belki bir aile belki şu belki bu ama bir şekilde aidiyetlerimiz tarafından kuşatılıyoruz ailelerimiz tarafından kuşatılıyoruz mesela herkes aynı değil ki ben öyle kardeşlerim biliyorum ki en büyük imtihanları aileleri Anne ve babalarından, akrabalarından dolayı inanılmaz derecede eziyet gören insanlar var. Ailelerimizin kuşatmaları altındayız. Sadece bu geçimsizlik, kavga, gürültü değil. Mesela imanlı bir aile gerçekten de öyle. Hiç bu manada da sıkıntı yok. E bu dünyevileşme hastalığına o aile de düşmüş. Şimdi o dünyevileşme hastalığından dolayı birbirlerine düşmüşler. Örnekleri yok mu bunun? Yüzlerce örneği var. Dolayısıyla ailelerimiz... Zaten dolayı kuşatma altındayız arkadaşlarımız tarafından kuşatma altındayız arkadaşlarımız kimse onlar tarafından ne yazık ki kuşatma altındayız dış etkenlerin etkenler tarafından kuşatma altındayız. İsterdim bunları biraz size açıklamaya ama vakit biraz sınırlı olduğu için giremeyeceğim ama ben ailenin kuşatılması diye bir ders yaptım. Geçen sene aile yılıyla alakalı eğer kardeşlerimiz o linki paylaşırlarsa o derse de ulaşabilirsiniz. Orada ben bunları biraz açıkladım. İnşallah ona baktığınızda bunların ne anlama geldiğini yani nefislerin kuşatması, aidiyetlerin kuşatması, ailelerimizin kuşatması, arkadaşlarımızın kuşatması, dış etkenlerin kuşatması, ne olduğunu biraz daha iyi göreceğiz. Ben sadece burada sonuncusuna ait birkaç cümle söylemek istiyorum. İnanılmaz bir dış etkenlerin kuşatması altındayız. Nasıl sözün itibarsızlaştığı bir zamanda yaşıyoruz. Mesela insanlara sohbet deseniz, best deseniz, vaaz deseniz, irşat deseniz itibarı yok. Böyle bir zaman işte akhir zamanda bu yapacak bir şey yok. Böyle bir kuşatma var bunu fark edelim. Bu özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra daha da fazlalaştı. Bu salgında bu işin üzerine gelince iş iyice başka noktalara geldi. Allah yardımcımız olsun bilmiyorum nereye varacak. Ama neticede şartlar böyle olunca şartlara teslim olacak değiliz. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. Biz neticeden sorumlu değiliz. Biz yapacağımız işleri yapmaktan sorumluyuz. Kaç kişi gelmiş kim gelmiş kim gelmemiş ne yazar Müslüman için. Ben önemli olan bunu yapmak ki ben tek başıma bile olsam. En başta açsam bir kitabı okuduğum zaman ben bundan istifade ediyorum. Bir arkadaşım daha gelir yanıma oturur. İki Müslüman olarak bunu yaparız. Bir üçüncüsü gelir üç Müslüman olarak yaparız. On kişi gelir on kişi olarak yaparız. Üç kişi gelir üç kişi olarak yaparız. Hiç fark etmez. Ama bilelim ki evet söz itibarını kaybetmiş. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Bilelim bu kuşatmayı ona göre konumlanalım. İkincisi medyanın. Olumsuz etkilerinin kuşatması altındayız İnanılmaz Mesela bakın benim güzel kardeşlerim Diyelim ki oturduk haberlerin karşısına haberleri izliyoruz Başka bir şey değil Orada söylenen bazı şeyler bile inanılmaz derecede zihinlerimizi meşgul ediyor Oturduk başka bir şey yapacağız mesela Oradan gelen o olumsuz telkinler o sinyaller Kalbimizi, zihnimizi, yüreğimizi meşgul ediyor ve farkında olarak ya da olmadan bir anda onun kuşatması altına girmiş oluyoruz. Üçüncüsü ben bunu özellikle ayırdım çünkü bu üçüncü kuşatma daha fazla ve daha şiddetli. Sosyal medyanın hayatı kuşatması inanılmaz düzeyde anlatmaya gerek yok. Dördüncüsü sosyal çevrelerin menfi tefsit. Tesirleri. Her birimizin kendimize özgü bir sosyal çevresi var. E ne yazık ki genel anlamda da İslami duyarlılık çok ciddi manada zafiyet gösterdiği için hangi çevreyle münasebet kurarsan kur onlardan olumsuz bir biçimde bir tesir gelip seni buluyor. E ne yapacağız? Bağı koparacak halimiz yok ama biz bunun farkında olduğumuz zaman ona göre tedbirler alabiliriz. Beşincisi de çok önemli helal ve haramın yerini keyif ve konforun alması. Dış etkenlerin en önemli kuşatmalarından bir tanesi de bu. Helal ve haram Müslümanın ana çizgileri bunların yerini ne aldı? Keyif ve konfor aldı. Herkes yapıyor herkese yapınca sanki haram helal oluyormuş gibi bir mantık biliyorsunuz oluşuyor insanlarda ve o da yavaş yavaş bizi bazı şeylere alıştırıyor En büyük tehlike ne biliyor musunuz günaha alışmak günahın günah olduğunu biliyorsun işlediğinde işleyince vicdanın sızlıyor bu iyi bir şey yine ama onun daha kötüsü ne? O günahı işlediğin zaman vicdanında bir baskı oluşmaması. İşte bu günaha alışmaktır. Ve ne yazık ki öyle bir zamanda öyle bir zeminde yaşıyoruz ki o kuşatmalar her taraftan bizi sarmış bir vaziyette. Ve bu noktada biz de bu kuşatmaların altında inliyoruz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Dünyadan cennete uzanan yol olan bu sohbet meclislerinde biz bu kuşatmalardan inşallah kurtulacağız. Sarılacağız böyle birbirimize. Dediğim gibi mecazi anlamda Ne kadar rüzgar Şiddetli eserse esin Ayakta kalacağız Ve hayatta kalacağız Eğer biz ayakta ve hayatta Kalırsak düşenlere de El uzatırız ama ben yere düştüğüm Zaman kime el uzatacağım ben yerde Süründüğüm zaman kimseye zaten Bir faydam olmayacak önce ben bir bir, bu manada dik durabileceğim. Bu manada kendimi bazı şeylerden kurtarabileceğim ki o noktada sıkıntı çeken insanlara karşı da el uzatabileyim. Onların da bu noktada yaralarına ilaç olabilecek, derman olabilecek, moral olabilecek, umut olabilecek bazı şeyleri aşılamış olayım. İşte biz bu sene Suffa meclislerinde her sene yaptığımız gibi yine bunları yapmaya çalışacağız. Ben siz güzel kardeşlerimden Rahli arkadaşlarımdan Meclis arkadaşlarımdan Üç şey istiyorum benim güzel kardeşlerim Bir tanesi şu Tedbir esastır Asla bu noktada ihmale gelecek bir tarafı yok Çok güzel bir slogan Oluştu bugünlerde Önce tedbir sonra tekbir Gerçekten de doğru Önce tedbir tedbir esastır çünkü Eğer sosyal mesafeye Mesafeyi koruyacaksanız maskeyi koruyacaksanız temizlik şartlarına dikkat edecekseniz yüz yüze ders halkalarınızı başlatın. Çünkü bunlara dikkat ederseniz ancak normal olur. O da çok geniş katılımlı halkalar değil. Diyelim ki 10-12 kişisiniz bu söylediğim şeylere de uyuyorsunuz. Uyarsanız eğer başlatın. Bu süreç ne kadar devam edecek bilmiyoruz. Sürecin bitmesini bekleyecek bir halimiz de yok. Mecburen biz de bu sürece göre belli tedbirleri alarak meseleyi sürdürmüş olacağız. Dolayısıyla belli tedbirleri alma imkanı olan kardeşlerimin hanımlar olsun beyler olsun fark etmez. Bu şartlara dikkat ederek meclislerini başlatmalarını ben de onlara tavsiye ederim. İkincisi eğer olmuyorsa... Diyelim ki olmadı böyle bir imkanımız yok geldiğimiz zaman yerlerimiz dar e bazen arkadaşlarımızdan bazıları tedbirsiz davranabilir onun için riske atmamak gerekiyor e elhamdülillah bakın internet gibi bir imkan var bir sürü program var bu programlardan bazılarına alışacağız. Ve derslerimizi online olarak yapacağız. Ben bir sürü bu süreçte online ders yaptım. Belki bu süreç olmasaydı ulaşamayacağımız birçok insana da bu vesileyle ulaşmış olduk. Yani her nimet kaybolduğu zaman mahrumiyetin getirdiği başka başka nimetler vardır. Şu anda bu salgın sürecinde de belki bazı şeylerin biz şu anda hasretini çekiyoruz ama o hasretini çektiğimiz şeyler bir tarafa bir de bu sürecin bize getirdiği bazı nimetler oldu. E biz de bunları nimetlere dönüştüreceğiz. Ne yapalım? Şu anda biz nerede olursak olalım meclislerimizi oluşturacağız. Evet gerçekten ben de sizinle aynı fikirdeyim. Asla yüz yüze gibi olmuyor. Bizim gözlerimiz birbirimize şifaydı. Gözden göze giden, yürekten yüreğe giden farklı şeyler vardı. Birbirimizin nefesleri bile bize şifaydı. Ama ne yapalım? Biz bunları ihmal ederek bu noktaya gelmiyoruz. Belki başka başka şeyler oldu da kader planında Allah bizden çekti aldı o ayrı bir mesele ama şu anda bizim elimizde olmayan küresel çapta büyük bir salgınla karşı karşıyayız ve ne kadar da süreceği belli değil. E öyleyse eğer bu kadar kuşatmanın altında bir de böyle bir salgının getirdiği şeyler bizim burada tedbirli olmamız gerekiyor. Yüz yüze yapamadığımız zaman yapacağımız şey belli. Bu işi online olarak yapıp haftada sanki yine aynı saatte ne zaman da bizim dersimiz perşembe günü öğleden sonra 3'te. Aynen perşembe günü saat 3'te bilgisayarlarımızın Karşısındayız cuma akşamı saat 8'de bilgisayarlarımızın karşısındayız bir kimse dersimizin muallimi muallimesi o şekilde derslerimizi devam ettireceğiz ettirmek durumundayız bu iki tanesini yapacağız Üçüncü bir şey var o da şu şu anda hayat yavaşladı biraz daha bu salgından dolayı bakın birçok şey zaten hayatımızdan gittiği için Önceki durumla şu anki durum aynı değil İnsanlar bile işlerine geç gidiyorlar dükkanlar geç açılıyor çalışma saatleri değişti birçok şey değişti. Ve şu anda biz daha fazla ailelerimizle zaman geçiriyoruz. Kesinlikle kendimizin dışarıdaki suffa meclislerinin dışında o suffa halkalarının dışında ailelerimizle yaptığımız bir suffa olmalı benim güzel kardeşlerim. Eğer bunu ihmal edersek, evin içini ihmal edersek, evin içinde bu tarz şeyleri tam olarak tesis edemezsek İnanın ki yine ayakta kalamayız İnanın ki yine nefesimiz biter Dışarıyı imar etmeye çalışıp da Evimizde yangın var ve o yangını söndüremiyorsak O yangın farklı bir biçimde büyür Zaten bizi de içerisine alır götürür Onun için çoluk çocuğumuzu Eşlerimizi Eğer başkaları varsa hanelerimizde Onları bu işin içerisine Dahil etmek durumundayız Burada da benim size tavsiye edeceğim Birkaç tane husus var Eğer siz eşler olarak Ahlak derslerini takip etmek istiyorsanız edersiniz. Şimdi zaten bununla alakalı birkaç şeyi söyleyeceğim. Ama ben özellikle evinde okuma yazma bilen çocuk varsa. O okuma yazma bilen yaşından itibaren artık siz ileriye doğru götürün. Ev derslerinde, aile derslerinde Kur'an müfredatının takip edilmesini size tavsiye ederim. Orada da. O detayları Metni Metnin işte ara başlıklarını Eşler olarak birbirinizle okursunuz Oralar çocuklarımıza Çok ağır gelmesin Çünkü şimdiki nesili Yarım saat bir yerde oturtturamıyorsunuz 15 dakika 20 dakika Sizin yanınızda oturuyorlarsa Bu iyi bir şey Dolayısıyla bugün şartlar böyle yapacak bir şey yok Oturup ağlayacak diye durumumuz yok Şimdi biz şartlara göre tedbirler almaya çalışıyoruz O Kur'an müfredatının Arka tarafında elimde olsaydı bir tane gösterirdim ama herhalde unuttuk getirmeyi. O Kur'an müfredatının arka tarafında iki tane bölüm var. O bölüm Kur'an sevdalıları ve Kur'an şahitleri bölümü. Birer menkıbe anlatıyor aslında. Mesela sahabe nasıl bir Kur'an okudu? Nasıl bir anlayış üzerineydi? Okuma yazma bilen çocuğunuzun eline veriyorsunuz. Orayı o okusun, o okusun. Sonra ailece üzerinde biraz konuşun o bölümün okunması 5 dakika 10 dakika o kadar kısa zaten bölümler ellerinizde varsa bilirsiniz yoksa aldığınız zaman göreceksiniz zaten. Oralar biraz daha böyle okunması kolay olduğu için çocukların zihin dünyalarındaki yanlış kahramanları doğrularıyla düzeltmek için çocuklarımızın dünyasına sahabeyi Tabiini yani İslam büyüklerini koymak için buna çok ihtiyacımız var. Ben bunu bizatihi tecrübe ettiğim için çok iyi biliyorum. İnanın ki ilaç ilaç onlar ilaç. Onları biz çocuklarımızın dünyasına bir koyduğumuz zaman birçok şeyin farklı bir biçimde değiştiğini geliştiğini siz de göreceksiniz. Onun için özellikle aile derslerinde çocukları olan. Ve çocuklarında okuma yazma bilenlere böyle bir şeyi tavsiye ederim. Şimdi gelelim bu seneki ahlak müfredatımıza. Müfredat tam değil tam olsaydı bu böyle bir 500 sayfa falan olacaktı. Çünkü 32 ders var burada. Ne yazık ki yetiştiremedik bu seneki meşguliyetler yoğunluklar bizi metni oluşturmamıza engel oldu. Ama güzel bir imkan var. O imkanı şimdi size söyleyeceğim. 32 dersten oluşuyor. Birinci ders ahlakın tanımı... Temeli ve gerekliliği ondan sonra başlıyor. Meclis ahlakı, iman ahlakı, tevhid ahlakı, ihlas ahlakı, beslenme ahlakı, zaman ahlakı, sevgi ahlakı, kardeşlik ahlakı, hizmet ahlakı, nikah ahlakı, düğün ahlakı, talak ahlakı, tesettür ahlakı, uyku ahlakı, rüya ahlakı, ihtilaf ahlakı, eleştiri ahlakı, münazara ahlakı ve en son infak ahlakı. 32 ders. Bu 32 ders. Genel anlamda bizim müfredatımız hep bu şekilde şekilleniyor biliyorsunuz. En başta bir Kur'an iklimi var ve bir ayet var. Nasıl okuyorduk bu ayeti? Tefsirle okuyorduk. İkincisi Nebevi Seda'da o konuyla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğumuz bir hadis var. Bakın burada karekotlar var. Bunları okuttuğunuzda bu dersle alakalı benim yaptığım derse gideceksiniz o dersi dinleyip notlar alırsınız. Zaten ders notları da var altında. Metin o derslerden şekillenecekti ama dediğim gibi biz yapamadık. Ama elimizde dersler olduğu için işiniz biraz daha biraz daha kolaylaşacak. Arka tarafta Kur'an Kur'ani Ahlak diye bir bölüm var. Orada Kur'an'dan bir ayet ahlakla alakalı onun üzerinde duracağız. Nebevi ahlak Allah Resulü'nden duyduğumuz yine bir hadis özellikle ahlak üzerinde olan bir hadis onun üzerinde duracağız. Burada da şahitlerin dünyası var yine sahabenin şahitler sahabe biliyorsunuz sahabenin o konuyla alakalı bir hatırası var. Sevdalıların dünyasından var tabi'in ve sonraki nesillerin dünyasında o konuyla alakalı bir hatıra var. Alimlerin dilinden diye bir bölüm var o konuyla alakalı bir Hatıra hatıra da değil bir söz aslında direkt bir söz mesela bunu okuyayım birinci derstekini diyor ki Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh Vallahi Ashab bedirden, ashabı Bedir'den 70 kişiye yetiştim eğer siz onları görseydiniz deli sanırdınız çok bildiğimiz bir söz biliyorsunuz Onlar da sizin iyilerinizi görselerdi bunların ahirette bir nasibi yok derlerdi Kötülerinizi görselerdi bunlar hesap gününe inanmıyorlar derlerdi. Dehşet bir söz bunun başka rivayetleri de var ama özellikle burada alınan Ebu Naim'in Hilyetül Evliyası'ndaki rivayet. Sonunda da kavramlar bölümü var mesela birinci derste üç tane kavram var ahlak, etik, moral. Bu üç tane kavramın sözlük Anlamları var siz üzerinde biraz Konuşacaksınız böylece devam ediyor 32 ders bu şekliyle Buradaki bölümleri hazır Ama derslerin kare kodları verilmiş bir vaziyette onun için muallim ve muallimelere biraz bu noktada fazlaca iş düşüyor gayret noktasında o dersleri dinleyip notları alıp onları paylaşma noktasında Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin bereketlendirsin bu senemiz hayırla başlasın hayırla devam etsin ahlak bu sene konu ahlak sadece konuşulmasın ahlak yaşansın ahlaka ait örneklikler ortaya konsun şu ahlaksız çağa ahlaksızlığın oluk oluk aktığı şu zamana ve şu zemine Allah sizin içinizden çıkacak olan insanların elleriyle ve vesileleriyle ahlak damgasını vursun inşallah Özellikle hanımlar suffalarından birkaç tane soru var o sorulara da hızlıca cevap vermek istiyorum onları da cevaplayıp öylece bitirelim Birinci soru şöyle diyor ki hocam pandemi sürecinde günlük hayatımızda var olan şeylerin hem kendimde hem de hem de dertleştiğim insanlarda artık rutin bir hale dönüştüğünü fark ettim. Bu rutinler bizi çalışkanlığa değil tembelliğe sevk eden bir türden. Bu rutinleri nasıl çalışkanlığa ve bereketli bir hale getirebiliriz? Aslında söylediğim sözlerin içerisinde bunun cevabı var ama madem böyle bir soru var bir daha ben somut bir biçimde bir cevap vermek istiyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim ben de sizin içinizde yaşıyorum. Mesela bu sal Önce benim farklı bir çalışma sistemim vardı. Ben de değiştirdim. Değiştirmek zorunda kaldım. Ama anında ne yaptım? Kendime yeniden hedefler belirledim. Günlük programımı şu andaki şartlara göre uyarladım ve öyle yapınca planlı, programlı bir biçimde yeniden çalışmaya başladım. Siz de aynısını yapın. Önceki durum neyse. Diyelim ki okula gidiyordunuz Diyelim ki işe gidiyordunuz Diyelim ki farklı bir biçimde sohbetlere gidiyordunuz Şu anda sadece Bu manada evde zaman geçirmek Durumdasınız Ona göre programımızı yapacağız Eğer programımızı yapar ve hedeflerimizi Güncelleştirirsek Allah'ın izniyle bu Tembellikten ve bu işte rehavetten kendimizi kurtarırız. Çünkü insan öyledir. Salı verdiğiniz anda anında gevşetiyor ve o daha fazla rehavete insanı sevk ediyor. Ona düşmemek için yapmamız gereken yeniden planlı ve programlı yaşama adına hedefleri güncelleştirmek ve o güncellenen hedefler çerçevesinde yeniden bismillah deyip işe başlamak. İkinci soruda hocam gerek ailelerimizin gerek çevrelerimizin çoğunun heyecanı bitmiş durumda. Bu konuda ne yapmamız lazım? Ne tür faaliyetler yaparız? Aslında onu da cevabını verdim. Bende eğer heyecan varsa ben o heyecanı heyecan olarak aşılayabilirim karşı tarafa. Asıl tehlikeli olan ailelerimizin arkadaşlarımızın heyecanının bitmesi değil asıl tehlikeli olan benim heyecanımın bitmesi senin heyecanının bitmesi. Zor bir süreçten geçiyoruz onu söyledik. Şimdi biz yeniden mecburen bu şartlara göre kendimize heyecan yükleyeceğiz. Heyecanı yükleyeceğimiz en önemli alanın da sahabe olduğunu söyledim. O çerçevede kendi heyecanlarımızı güncelleştirerek etrafımızı, ailelerimizi, arkadaşlarımızı da bundan nasipdar etmemiz lazım. Fırsatları kollamamız lazım. Bazı şeylerde biraz yenilik yapmamız lazım. Bakın bu sene ahlak yılı bir heyecan oluştur bizde. Siz de yayın bu heyecanı başkalarına ulaştırın. A birkaç hafta sonra önümüzde veladet günleri var Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu doğumuna şahitlik edeceğiz Rebiül Evvel'in 12. gecesine abi fırsat size Allah Resulü'nün o gün doğum günlerini bir haftaya dönüştürün ve heyecan oluşturun deyin ki madem veladet günleri biz 40 hadisi okuyacağız ailece madem veladet günleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siyeriyle biraz farklı bir biçimde tanışacağız madem veladet günleri Resulullah sallallahu Allahü Vesselam'in getirdiği en önemli miras Kur'an. Kur'andan şu kadar ayet okuyacağız. Yani böyle yenilikler yaparak küçük küçük projelerle, programlarla, çalışmalarla o heyecanı oluşturun. Elinizden geldiğince bunu oluşturmaya çalışın. Üçüncü soru şöyle: İman ve amel meselesinin kırılma yaşadığı günden bu yana toplum olarak hep şöyle düşünüyoruz ben iman ettim benim kalbim temiz çok ahlaklıyım insanlara karşı dürüst ve yardımsever namaz kılmıyor olmam yahut diğer ibadetlerimi ihmal etmem kimseleri ilgilendirmez böyle de din yaşanır algısı ortaya çıktı ve maalesef bu algı kar topu gibi misali büyüyerek genç kardeşlerimizin böyle din yaşarım ve olur annem babam hocalarım da böyle diyerek bir eksiklik bir yanlışlık var diye düşünülmüyor bile bu düşünce nasıl yıkılabilir nerede başlamak icap eder bir kere bizim kendimize ve muhataplarımıza şu hakikati iyice belletmemiz lazım benim güzel kardeşlerim biz dinin sahibi değiliz dine mensubuz mensup olan dinin kurallarını koyamaz dinin kurallarını dinin sahibi koyar dinin sahibi de Allah'tır ve o Allah'ın koyduğu kuralları bize ulaştıran da peygamberdir Velev ki bütün bir dünya bunun aksine şeyler söylese kalksa çok ikna edici delillerle mantıklı konuşmalarla bunlar da mantık olur mu bilmem ama diyelim ki oldu mantıklı konuşmalarla ikna edici şeylerle farklı farklı şeyler söyledi ve dinin aslına ait olan meseleleri başka türlü insanlara lanse etti benim için ne değişir? Ben mecburum burada bunları doğru anlamaya ama şunu bilmemiz lazım benim güzel kardeşlerim. Bakın bizim kuşak ben artık 50'li yaşlara merdiven dayanmışım. Diyelim ki kırklı yaşlarda diyelim ki 30'lu yaşlarda bu, bu kuşak böyle otuzlu, kırklı, 50'li ve yukarısı bize büyüklerimiz, babalarımız, hocalarımız nasıl namaz kılınacağını anlatırdı ve bu bize yeterdi. Allah rahmet eylesin Hacı Baba bize dedi ki işte şöyle namaz kılın. Namaz kılmazsanız şu olur bu olur bir iki cümleyle söyledi. Bize yetti. Biz dedi ki tamam namaz böyle biz de başladık kılmaya. Şimdi benim de üç tane çocuğum var. Başka Adem ve babalar da var. Yetmiyor yeni nesne nasıl? içini nasıldan önce anlatmamız lazım. Eğer neden ve niçin anlatılmadan nasıl anlatılırsa olmuyor. Oğlum namaz kıl Bitti bundan olmuyor. Önce bir kere bir altyapısını hazırlamak durumundayız. Neden oğlum namaz kılman gerekiyor? Neden Allah senden bu ibadeti istedi? Eğer sen bu ibadeti yapmazsan ne kaybedersin? Namaz senin hayatında olmazsa neler hayatında olmaz? Bunların cevapları verilmesi gerekiyor. Yoksa onun dışında başka şeyler söylersek olmuyor. Şimdi kalbim temiz işte şöyle böyle eğer kalp gerçekten temiz olsaydı zaten o kalpte namaz olurdu ama bu sözlerin genel anlamda bugün halkın dilinde konuşulmasının bir de şöyle bir boyutu var namaz kılıyor adam ahlak yok feveylün lil musallin işte ahlak yılında zaten bunları konuşacağız gençlere de bu iş iyi geliyor onlar da hazır zaten bahaneler işte bak falanca namaz kılıyor ama ahlakı yok ben ahlaklıyım ama namaz kılmıyorum bunlar birbirlerini götürecek getirecek işler değil o ayrı bir şey o ayrı bir şey namaz kılıp ahlaksızlık yapan ayrıca Allah'a hesabını verecek ahlaklıyım iyi davranıyorum ama namaz kılmıyorum diyen de ayrıca Allah'a hesabını verecek bunlar bir Birbirleriyle mukayese edilerek belli bir neticeye gidilecek işler değil. İşte bizim muhataplarımızı bunları, bunları anlayarak ikna etmemiz lazım. Eğer doğru dürüst anlarsak ve ikna edici cevaplar verirsek inşallah o muhataplarda bu söylediğimiz sözler karşılık bulur. Şöyle bir soru soruyor yine hanımlarımız. Ahlaki inşa için hadis olsun, tefsir olsun yapılan okumalar, takip edilen dersler, izlenen videolar, gidilen ilim halkaları nasıl olur da bizim halimizi, yaşantımızı etkiler hale gelir? Cevap çok kısa ve net. Sahabe gibi okursak nasıl okudular? Bilgi öncelikli değil amel öncelikli okudular. Ben bugün geldim dersimdeki hoca, muallim, muallime de bana Hazreti Üsameyi anlattı. Anladım dinledim Zihnime yerleştirdim Şimdi evime gidiyorum Evime giderken ben eğer şu soruları kendime sormuyorsam ey Muhammed Emin 18 yaşındaki Üsame'yi dinledin. Allah Resulü 18 yaşındaki Üsame'nin eline verdi sancağı Ebu Bekir gibi Ömer gibi Ebu Obeyde İbni Cerrah gibi ashabın büyüklerini 18 yaşındaki bir delikanlının emrine koydu. Sen bunun neresindesin sen Allah için birine eyvallah ettin mi? Biriyle hizmet yerindesin işte ders halkasındasın. Hoca bir şey söyledi. Muallim bir şey söyledi. Ne yaptın? Nasıl davrandın? Üsame'ye asker olanlar gibi mi davrandın? Yoksa başka türlü mü davrandın? Eğer ben o duyduğum menkıbeyi, o meseleyi, o kıssayı, o rivayeti üzerime almazsam ben kendimi işin bir tarafına koyup o duyduğum hakikati de bir tarafta mukayese ederek sen neredesin bu hakikatin karşısında diyerek sorgulamazsam valla bilgi hammallarına dönüşürüz. Birçok şey öğreniriz ama hayatlarımızda olmaz. Zaten en büyük eksiğimiz de bu değil mi? Onun için mecburuz, mecburuz, mecburuz başka yolu yok. Bakın üç kere söylüyorum Mecburuz mecburuz mecburuz Söylenen Duyduğumuz işittiğimiz Şeyleri üzerimize almaya Ya üzerimize alacağız adam olacağız Ya da kitap yüklü Merkeplere döneceğiz Şimdi merkep deyince Tam oluşmuyor Kur'an'ın dediği gibi Diyelim Kur'an kitap yüklü Eşeklere döneceğiz Sadece ve sadece Bilgiyi taşıyacağız Bilginin taşıyıcısı olacağız Satıcısı olacağız onunla hava atan olacağız ama yaşayıcısı olmayacağız. Bilginin yaşayıcısı olmayan sadece o bilginin hamalı olur. Bize bilgi hamalı değil o bilgiyi yoğurup hayatın içerisinde temsiliyet adına üreten insanlar lazım. İşte biz onu öğrendik zaten İslam'ın büyüklerinden dolayısıyla yapmamız gereken bu. Son soru da şu. Bir babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras güzel ahlaktır hadisi şerifi ahlak konusunun ehemmiyetini bu kadar açık ifade ederken Hakeza bir kula güzel ahlaktan daha hayırlı bir şey verilmemiştir buyruğu da önümüzde dururken Yalan konuşmak, gıybet yapmamak, tecessüsten kaçınma, küçük görmeme Toplumun temeli olan insan ilişkilerindeki ölçü olacak nice ahlaki özelliklerin bilgisi Nasıl bizim kimliğimiz haline gelir Hiçbir olumsuzluktan etkilenmeden zor kolay değil bu çünkü insan ister istemez birbirinden etkilenir. Bizde çok güzel bir söz var. Üzüm üzüme baka baka kararır. Gerçekten böyledir. Karşınızda bir sürü kötü insan var. Kötü örnek var. Sizin etkilenmemeniz mümkün değil. Ama ne olursa olsun burada dayanmak, burada direnmektir esas. Bunu yaparsak insanız, beşeriz, hiçbirimiz hatadan, günahtan, kusurdan, eksikten, noksandan da beri değiliz. Velev ki bu sayılanlar ve burada sayılmayan diğer ahlak-ı yani kötü ahlaklar bizim halimizden hayatımızdan ortaya çıksa Tevbe ve istihbar dediğimiz o iki tane önemli azığımıza sarılıp yeniden ayağa kalkacağız. Yüz defa düşsek bile 101. defa Sanki yeniden kalkıyormuş gibi kalkacağız ve yeniden koşmaya başlayacağız. Bunu yapmaya başladığımızda çünkü bu öyle kolay bir şey değil. Karakterimizin parçası olabilmesini istiyorsak bazı iyi hasletlerin inanılmaz derecede mücadele vermek zorundayız. 50 defa düşeceğiz 51. defa yine kalkacağız yine kalkacağız yine yapacağız. Ya ben bu sefer yapacağım. Bu sefer bu dilden yalan çıkmayacak bir defa çıktı. 10 gün önce de bir şekilde çıktı ama bir daha çıkmayacak. Başım gitse buradan bir yalan çıkmayacak diyeceğiz ve bunu korumaya çalışacağız. Oldu ki birinin hakkına hukukuna girdik. Anında telafi etmenin gayret ve mücadelesini vereceğiz. Helalleşme öyle gidip adama yarım yamalak hakkını helal et demek değil ki. Oturup o insanla niye o helalleşmeyi yaptığımızı söyleyip o insanın da gönülden Helal etmesini sağlayacak bir zemin oluşturacağız Evet kolay değil ama olması gereken bu Dolayısıyla bir mücadelenin içerisindeyiz Zor bir mücadelenin içerisindeyiz İnanın ki çölde yürümek kadar zor Basıyorsunuz o topraklara batıyorsunuz Bir daha çıkıyorsunuz bir daha bir daha çıkıyorsunuz Aynen işte bataklık gibi Ama ne olursa olsun eğer niyetimiz iyiyse Selim bir niyetimiz varsa güzel bir hedefimiz varsa niyet selim hedef güzel olursa bir üçüncüsü sizin gayretiniz de gelir onlara kavuşursa Allah'ın izniyle bu zorluk kulluk yolunu güzel tamamlamak sizlere de bizlere de nasip olur. Rabbime şöyle niyazda bulunuyorum diyorum ki ya Rabbi. Senin kelamını senin peygamberinin o sünnetini hadislerini peygamberin o mübarek ellerinde yetişen sahabenin hayatlarını okumak için öğrenmek için istifade etmek için dünyanın neresinde olursa olsun bir araya gelip bir evde bir evin odasında neredeyse bir araya gelen o kardeşlerimin o birlikteliğini asr-ı saadetteki Darul Erkamlara Asr-ı saadetteki suffalara eriştir. Gönlümüz, gözümüz, kulağımız suffalarda olsun ki o suffalar... Suffaların gerçek sahibi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de yollarımız kesi, yollarımızı kesiştirsin. Efendimizin karşısına geçtiğimiz zaman diyelim ki ya Resulallah seni görmediğimiz halde sana iman ettik. 14 asır sonra geldik ama sanki seninle yaşıyormuşuz gibi sana talebe olma, sana ümmet olmanın gayret ve mücadelesini verdik. Asıl olan mücadeledir, asıl olan gayrettir bunlar olursa. Menzil bellidir o menzilde cennettir Allah hepimizi cennetinde buluştursun hepinizi Allah'a emanet ediyorum dua ediyor dua bekliyorum suffalarımızın bereketlenmesini Rabbim'den niyaz ediyorum Rabbim daha güzel günlere bizleri kavuştursun diye de niyazımı tekrarlıyorum Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu